Kamyonlara otostop yapıyorlar, diyelim özel binek araçları otostop yapıyorlar. yani erkek yok. Hakikaten bu noktada istikrarlılar. Herkes kendi meşrebince, karakterince, kişiliği seviyesince asılıyor. İma ediyor. Ya da açık açık seslendiriyor Neyse. Bir şey dikkat et, dikkatimi çekmişti o Otostop izlenimlerini yazan bayanlar, sanırım ikisi aynı şeyi gözlemlemişti. Diyorlardı ki, ne zaman, işte nişanlım beni bekliyor, çözüm beni bekliyor gibi bir cümle kursak, kurduysak, ne zaman başımızın bağlı olduğunu. İma ettiysek, söylediysek, asılmalar bıçak gibi kesin Hatta, işlerinden öyle insanlar oldu ki, birden bacım diye seslenmeye başladı. Hatta kimleri, işte bacım nişanlının sözü nerede bekliyorsa, oraya bırakayım yani. Yani resmen bu defa, iki dakika önce sarkan, asılan adam, iki dakika sonra iğneli refleks diyebilirsiniz buna refleksleri küçümsemeyin iki dakika sonra tam tersi bir tavır takınarak hatta bir abi tavrı takınarak bacım diyerek sahiplendik bunu yazıyorlar yazmışlar şimdi bunu niye, nasıl yorumlayacaksınız çelişki işte. Erkeklerin tipik çelişkilerinden biri. Doğru. Ama bu çelişki güzel bir çelişkidir. Bu çelişki Avrupa'da yok. Bu çelişki Amerika'da yok. Bu çelişki dünyanın birçok yerinde yok. Bu çelişki nedir biliyor musunuz? Hani biz şöyle deriz Türkçe'de, masiretim bağlandı deriz. Ya da şöyle deriz, ya be adam, masireti bağlanır insan. bunu bilirim. O yüzden kimseyi kınamayalım. Bir an olur, masireti bağlanır insan. düşünemez, eşeklik yapar vesaire. Ama iş aklın başına gelmez? Çelişki dediğimiz şey, bıçak gibi kesilen ve sonra... Başka bir hal alan şey, bu insanların onlara namusa ilişkin bir şey hatırlatıldığında aldıkları terbiye yüzünden dedi ki cansız, zayıf atan bir nabız gibi güçlü değil çünkü terbiye, ahlak, namus, bu değerler güçlü bir değerler değil toplumda güçlü atan bir nabız değil bunlar cansız, düzensiz, zayıf ama. Durmamış, hala atıyor. İşte çeliştiği doğuran şey, bu insanların akıllarının başına gelmesidir. İnsanları akılları başlarına geldiği için kınayamazsınız. Ha Daha dün böyleydin, bak bugün tavizli bir şey yapıyorum. Sen gerçekten delikanlı insan, sözünün eriysen bir insan aynı şekilde devam edersin. Yok bir şey. İnsanların akıllarının başlarına gelmesini çelişki diyerek küçümseyemeyiz. Çünkü bu insanların akılları başlarına geliyor. Allah akılları başlarına gelenlerden eylesin ve bu insanların sayısını çoğaltsın. zaman işte hiç kimse mükemmel değil diyerek kendi kabahatlerini meşru göstermeye, mazur göstermeye çalışanlar söz başkalarından açıldığında çok çelişkili mi sen canım? Ya ya öyle olur ya böyle olunur. İşte açık açık yapmak Önceden söyleyip sonradan yapmak dürüstlük falan değil. Nasıl da yanlış anlaşılıyor topsunda. Bak ben açık açık söylüyorum yani ben. İçki de içerim, zina da yaparım. para da yerim. E açık açık söylenece ne oluyor? Dürüst insan buluyorsun. Kabahatleri açık açık yapanlar içeri insanlık makamından çıkarlar İnsanların yatak odaları vardır. Eşekler özel bir yere almazlar. Bunu orta. Eşek çok dürüst. İnsanlar. İki yüzlü Ne alakası var canım? Açık açık söylemenin de dürüstlükle bir alakası yok. Utanmazlıkla alakası var. Bak açık açık söylüyorum ben. E, açık açık söylemek meşruiyet mi kazandı. Yani bir yanlışı açık açık söylemek onu doğru haline mi geçiriyor? Temennimiz şu olabilir. İdeal olan şu olabilir. Türkiye'de bayanlar, ...kendi başlarına yorguluk yapmak durumunda kaldıklarında... ...hiç kimse onlara yan gözle bakmasın. Ananma, bu bir temenni, bir idealdir. Şimdi biz bu temenniyi gerçekleştiremedik diye... ...bu ideal hayat bulmuyor diye... Tırnak içinde, bu çelişkili kamyon şoförlerini küçümseyecek miyiz? Hüsnemi çizeceğiz. Önce terbiye olurlar. Yani hayatta neyi nasıl yapmaları gerektiğini öğrenirler. Nasıl sorusunun cevaplarını öğrenirler. Kaşık öyle tutulmaz. Ha? Şöyle çıkardıklarını oraya atma. İnsan çıkardım, şuraya koyalım. Şimdi modern zamanlarda tamamen iyi niyetli bir şabadır şey ama her şeyin niçini anlatılmaz. Çünkü bu çocuktaki merakla ilgili bir şeydir. Merak etmiyorsa bir de niçin sorusunun cevabıyla yormaya gerek yoktur. Zamanı geldiğinde niçin o merak edecektir. Bu öğretimle alakalı bir şeydir. Önce nasılını öğrenir. Sonra yani eğitim kısmıdır bu. Sonra öğretim kısmı. İnsan mı niçinini öğrenir? Niçin yaşıyorum? Niçin bu böyle? Niçin bu böyle değil? Niçin insanlar böyle? Niçin dünya böyle? Niçin meyveler böyle? Niçin yazın karpuz var da kışın yok? Niçin... Yağmur yağmadan önce bulutlar geliyor. Niçin şöyle? Niçin? Bu öyle ki ne İstanbul'da saat 40.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 theme. <laughs> Love me, me your style. din mut My hands are lost and I'm the only Ya corto me go go go mi na na ya caia smop sta callo kjerja do Kalıcı erken aşkın bir sinabreki, <Sessizlik> ya. con aquel yo na na posta muy pis ese angelazo que estaba en la kerga me cogum estaba en la Rıd dışlığındaki bilgiler için Bir saat, bir saat dışlığındaki başka bir bilgiler için Endişelenliği, düşündüğü Vakiyeti, işte, bir şey oldu Kolonyalizmden bahsetmiyorum, var Elimizden Dövbe giderse, orayı nasıl ele geçiririz Anlardır, böyle <gülüyor> yeah. kişisel acılarını bile evrensel acı I, I <gülüyor> Anmış olduk evet. bu vesileyle, asla veda etme dakikalarına geldik. Şarapta yaptığım şeyi yapayım, şey yapayım. Bir gitmeden bir önce, bir o kadar bir sözler ettik. Adet, içerisinde bulsun. En azından telefonu varsa nasıl belki bir şey demek istiyorum. Bu gücü demezsem, rahat duyamam, diyenler olabilir diye, çıkmadan önce. Cüzak tanıyalım. bir dahil. Canlı yayına katılmak için telefon numaramı 0216 422 27 karşı bir <gülüyor> ...Telefon numaralarını <gülüyor> sonra, mesela işte şu anda işte olduğu gibi geç vakitler... ...Ne diyorum ki... ...Böyle oldu tam güneşi Ahmetli Mehmet Akif, Allah rahmet eylesin... ...bize tabi çok benziyor... ...daha doğrusu ben... ...yaşadığı tecrübeyi göz önünde bulundurarak... ...yaşadığı dönüşümleri göz önünde bulundurarak... ...hemen mesela iki isim aklıma gelir... ...aynı yollardan geçmiş gelir bana... ...Mehmet Akif, bunlardan biri, mesela derim, çağda şimdisi aynı çağda, dünyada soluk alıp verdiğimiz, Ali'ye izzetle gömüştü bunlardan biriydi. Aynı yolda kastım ne? Mesela, işte Mehmet Akif'in, şiirlerine baktığımız... Yaptığı eleştirilere baktığımızda, işte bu topraklarda yaşayan insanların ayağa kalkması için her eleştiriler yaptığını, böyle işte bugün modernist diyebileceğimiz yorumlarda bulunduğunu görürüz. Şimdi her devrin bir atmosferi var. Ve her devirde, işte her yerin ayrı bir atmosferi, ayrı bir basıncı var. Mesela, Güneydoğu'da yaşayanların soluduğu hava aynı değil. Aynı atmosferi paylaşıyor olabiliriz ama aynı hava değil bu. Mesela işte, rahmetli Aliyev, İzzet Begoviç'in de gençlik döneminde söylediklerine bakalım. Benzer şeydir. Ama ondan sonra işte hani, Gala işte böyle yerleşmiş. Hayat insanı öğretiyor deriz ya. Hayat bu insanlara... Ee, Yanlışlarını öğretmiş, büyüklükleri nereden geliyor dersiniz, öğrenmelerinden. <Gülüyor> Mesela konuştuğumuz şeyler, daha doğrusu benim konuştuğum sizlerin kulak misafiri olduğunuz, kulak verdiğiniz şeyler hayat veriyoruz. yani sadece diyelim karamsarlık veriyorsa bu konuşulanlarda çok ciddi problemler olduğunu gösterir ciddi eksikler olduğunu gösterir çünkü <gülüyor> <gülüyor> hayat üzerine konuşacaksınız bir amaç üstüne konuşacaksınız ve sadece karanlık ya da karamsarlık ...böyle problem, kusur, eksiklik bizdedir. Öyle bir durum var aslında. İşte merhum Mehmet Akif... ...dostlarından birini anlatırken... ...şöyle tasvir eder. Yanlış hatırlamıyorsam... ...Sahit Halim Paşa'dan bahsediyor. Heybeli ...konağındaki yaşadığı günleri anlatır. O sıradaydı galiba. Ne zaman diyor birisi... ...oturduğumuz mecliste... ...orada bulunmayan birilerinden... ...bahis açsa... ...yani ne zaman onu iste... ...birisi birilerini çekmiştirse ...gıybet yapsa... ...öyle... ...vakarlı bir adamdı ki... ...yüzünü çevirir... Konuşmalara kulaklar Deniz'i seyrederdi. Evet, ne zaman birisi üçüncü şahıslardan bahsetse, gıybet etse, hep başkalarını eleştirse, gözünü çeviriz ve Deniz'i seyrederiz. Ki, artık bütün konuşmalar böyle ister istemez Farkında olalım olmayalım Günlük azığımız Gıybet olmuş Üçüncü şahısları konuşmak Eleştirmek olmuş Günlük azığımız Eksiğimiz o ki O tasvire dönersek Tasvire kurtuluyor Ben de tasvir deyip duruyorum ...o resme dönersek... ...yüzümüzü dönmekten bizi alıkoyan bir şey var. İki... ...deniz var mı? Şimdi böyle bir tecrübeyi düşünün. İşte gecenin ilerleyen bu saatinde, sabaha doğru bu saatlerde... İnsanlardan yüzünüzü çevirip, denize baktığınızı düşünün Böyle sular olabilir, yakamozlar olabilir Ya da akşamın Geç bir vakti olabilir, grup vakti olabilir, güneş batıyor olabilir Deniz Sanki yanıyor olabilir Şimdi böylesi bir yüz çevirme, ve böylesi bir bakış, okumuş olalım, okumamış olalım, zengin olalım, fakir olalım, aç olalım, tok olalım, edebiyattan anlıyor olalım, anlamıyor olalım. Hani Deniz'e, bizi başka yerlere götürür. Biz tabi, okumamış insanları küçümsemeye çok fazla meraklıyız, meyyaliz buna. Ne oluyor canım? Bu topraklarda çobanlar, evet bu topraklarda çobanlar, bir flütün namesiyle efkarlanıyorlar. Evet edebiyat gibi geliyor değil mi? ...ya da halkçılık gibi geliyor. Halkçı değilim. <gülüyor> <gülüyor> Çoğu çobanda da görebiliriz bunu. Koyunlara, kuzulara karşı merhametini. Mesela, tamam. Görev anlayışları farklı olabilir. Kimilerin görev anlayışları derin olmayabilir. Sadece işte 50 koyun emanet edildi. 50 koyunu muhafaza etmem lazım. Böyle çok düz. Derinliksiz. Sadece rakamlardan ibaret eksik olmamalı. Şeklinde bir sorumluluk anlayışı olabilir. Ama bir de işte kuzuların, koyunların halinden anlıyor. <gülüyor> onları seven, onlara merhamet eden koyun, koyunların <gülüyor> diyorum. Çobanları var da yok saymamak lazım. Şimdi siz negatif şeyleri seslendirdiğinizde gerçekçi oluyorsunuz. Tam böyle bir şey var. Ben. ...olumlu şeyleri, güzel şeyleri seslendirdiğimde hayalperest oluyorum. Edebiyat yapıyorum, diyorum. Mesela i̇şte benim söylediğim de var. Evet, bir flüt sesi bile... ...bir kaval sesi bile... ...şayet... ...işte insan taş kesilmemişse... ...denize bakmak bile... ...insanı dinlendirebilir. Sağaltabilir. Hı? Toparlayabilir. Dünyanın duyduklarımızdan... ...her gün gördüklerimizden... ...ibaret olmadığını... O yüzden dünya bu işte diyerek işaret ettiğimiz, dünya bu işte dediğimizde aklımıza gelen şeyler bizim dünyamız, bizim küçük dünyamız, küçük dünyalarımız. şeyden bahsettim, geçen dört buçuk saat içerisinde onlar işte telefon açma ihtiyacı doğurmadı. Bu sistem anlamında söylemiyorum zaten üç buçukta ama üçte telefon numarası anons Tam veda ederken Deniz'e bakmaktan bahsettim. Merhum Mehmet Akif'in yazdıklarından hareketli bir telefon açma ihtiyacı oldu. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim buyurunuz sizi dinliyoruz kiminle görüşmüyoruz <gülüyor> buyurun e, denize bakmaktan bahsettiniz. bu akşam yemeğinde bir şey gerçekleşti bizim sosyalımıza yani denize bakmak kabininden bir şey Hı. benim küçük kardeşim 7. sınıf öğrencisi Ömer e, bugün okulda bir şey gerçekleşmiş ondan bahsetti bize e, yemeği Dediklerimizi boğazımıza dizdim... ...bir arkadaşı var... Latif, Boşnak bir çocuk... ...ben de ee, ...dün akşam Boşnak Televizyonu'nda... ...bir şey görmüş... ...daha doğrusu ailecek Boşnak Televizyonu izliyorlarmış... Ee, ...Boşnakça bilen bir aile... Ee, ...babası... E, ...Boşnak Televizyonu'nda... ...konuşan kişinin söylediklerini... E, ...tercüme etmiş onlara... Ee, Boşçak televizyonda konuşan kişi bir UÇK komutanı diyelim. Yani ee, Kosova Kurtuluş Örgütü. Komutanlarından bir tanesi. Ve Bordobariliymiş. Latife Mere böyle anlatıyor bunu. Hı hı. Ee, şey demiş o, o UÇK komutanı. Ee, sırtlar kaşınıyorlar, kendilerine gelsinler, biz hı hı. onları kendilerine getirmeyi biliriz. Hı hı. Yani bu belki çok havasi gibi gelebilir ama, hı hı. Yani şey, e, Burada havasi tabii orada, iki, hayati. Iki, iki, üç, üç çocuğun, yani 7. sınıfın aynısının 12-13 yaşlarındaki iki küçük çocuğun okulda bunları paylaşmaları. Hı hı. sonra Ömer'e bunu mu anlatıyor. Evet, babasının bunları söylediğini, e, babasının o Boşnak komutanın söylediklerini tercüme ettiğini, Çınar Kişaman'ın bunlarla geçtiğini, Çekosola'da yaşananlarla yaşananlara, yaşananlara binaen bunların konuşulduğunu ve daha sonra gündüz işte bir Makedon arkadaşıyla bunu konuşmasını. Hı hı. Yani ben de gelip akşam bize bunları anlattı ve bu boğazımıza dizdi her şeyi ee, İyi, diğer konuşmalarda kurtarmış sizi işte. Ya evet yani bir de yani Bayraklı Camii, Kosova falan insan e, görmek istediği yerler, merak ettiği yerler, annesinin babasının bir zamanlar dolaştığı yerler. Daha sonra akşam açtık.